...ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız... ...ve iklim için Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Desteği için de dinleyicimiz Bülent Nomber'e teşekkür ederiz. Yücel yok bugün. Evet... Biz son iklim değişikliği ile alakalı çıkan haberleri sizler için derlemeye ve aktarmaya devam ediyoruz. Bugün şey yapalım, iklimden bahsedelim diyorum ben biraz. Ne dersin iklim için program? Değişiklik yapalım istiyorsanız. Değişiklik yapalım. Evet, bir de bir de iklim ol, iklim değişikliği olmayacak. Soğuk sıcak basmayacak. Ve soğuk basacak, dünya donacak diyen haberlerden de bahsedelim yoksa yalnız onlardan mı bahsedelim? Sıcaklardan bahsetmeyelim mi? Yoksa ikisinden birden mi bahsedelim? Mini buzul çağı haberlerinden bahsetmesek benim için yeterli olabilir. Ama onsuz olur mu? Olmaz mı? Onsuz yani bütün dünyayı e, sarmış durumda yani bizim dü küçük dünyamızı demek istiyorum bu haberler. Bakarız. Şimdi şu bir tekrarlama pahasına şunu yapalım istersen. Yani Birleşmiş Milletler'in iklim paneli, iklim uzmanlar heyeti yeni bir rapor çıkardı. Üç seneden beri üzerinde uğraşıyordu ve çok sayıda yani 600'den fazla bilimsel raporu inceleyerek kendileri de zaten doksanın üzerinde bilim insanının çalıştığı bir şey, panel bu. Ve sonunda kösel bir felakete 12 kaldığını, bir düzine yıl kaldığını da belirten tüyler ürpertici bir, bir rapor yayınladı. Hatta evet. hafifletme, sulandırma çabaları da olduğu söyleniyordu. Hı hı. Yani korkmasın diye bunu yapmak istemeyen politikacılara giriş bölümüne, giriş değil de özet bölümüne, yönetici özeti bölümüne de en büyük tehlikeleri koymamaya karar vermişlerdi ama çıktı rapor, pazar günü Incheon şehrinde Güney Kore'nin yapıldı ve şunu diyorlar, insanlığın önünde bunu durdurabilmek için azalt da yani iklim değişikliğini durdurmak mümkün değil ama bunun etkilerini azaltabilmek için küresel ısınmayı yavaşlatabilmek için diyeyim sadece 12 yıl kaldığını... yoksa büyük bir katastrof felaketle karşılaşılacağını... net olarak söylüyor. Bunun kadar net şimdiye kadar hiçbir rapor böyle uluslararası bir rapor görmemiştik. O yüzden çok önemli. Neler olacak felaket denirken büyük kuraklıklar büyük seller, deniz seviyelerinde büyük yükselmeler ve aşırı sıcak dalgaları. Bu da tabii çok büyük ölçüde insanların yerlerinden, yurtlarından olmasına büyük göç dalgalarına yol açacak. Büyük göç dalgaları e, ve yoksulluğa yol açacak. Hı hı. Büyük göç dalgaları ve yoksulluk, açlık, kıtlık da neye yol açacak? Çatışma, savaş, savaş. vesaire. Yani Kaş büyük bir kaos gelir diyorlar ve sadece 12 yılımız kaldığını diyorlar. Şaşırtıcı olan şey şu. Yani bütün yapılacak, 12 yıl içinde ne yapılacak? Ee, dünya hararetini 1.5 derece Celsius'un altında tutabilmek. Onun dışında küresel krizler çok daha hızlı bir şekilde artacak her açıdan. Bunu da 7 noktada belirlemişler. Zaten açık kastede de onu 2 günden beri söylemeye çalışıyoruz. Tam bu rapor geldiği sırada İran'da bir sel haberi geldi ve dokuz kişinin öldüğü ve daha büyük, çok büyük maddi zararlardan bahsediliyor. Aynı anda da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da e, olağanüstü hal ilan etti. Vali Rick Scott çünkü Michael adı verilen Tropik Fırtına Belli, büyük bir, majör bir urkana urgan mı? Urkan. Orkan Orkan. Orkan. deniyor galiba hmm. hareketinin Türkçeleştirilmiş bir hali de hmm. e majör bir kasırgaya dönüşecek diye kasırga diyelim. O da e, yarın e, vuracakmış Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl şeyi damgayı vuracakmış. Şimdi bugün böyle olurken e, çok ilginç bir şeyle de karşı karşıyayız. Ne gibi? Yani dünyanın en büyük tehlikesinden bahseden en önemli raporu çıktı. Hı. Ve Türkiye'deki elimizde basılı gazetelere baktığımız zaman bir tek Cumhuriyette başlayalım. cumhuriyetten başlayalım. Küçük bir, birinci sayfadan küçücük. Birleşmiş Milletler'den bedeli ağır olacak. Uyarısı küresel ısınmaya dur demek için son 10 yıl demiş üstelik 10 yıldan daha az bir zamanı var diyor. Ama işte 3-4 satır arkasından da son sayfede da daha ayrıntılı vermişler. Yüzleşme zamanı diyor. Birleşmiş Milletler, ısınmanın 1,5 derece altında tutulması için derhal harekete geçin dedi diyor. Ve ekolojik ve ekonomik bedelinin çok ağır olacağını daha büyük ısınmanın söylüyorlar. Ama o kadar işte bunları söylemiş, rapor vermiş ve bitmiş. yani. Kısa gözet geçmiş galiba. Küçük. Evet, kıssadan hisseyi biz alacağız herhalde. Birinci sayfadan 3, 6, 7 sayfa tek sütuna ee, ve arkadan da biraz daha büyük bir haber Arkada zaten magazin haberleri ve bir de e, böyle çevre haberleri var. Hürriyet Gazetesi'nde ikinci olarak 12 yıl kaldı diye vermiş bir fotoğraflı, kutup ayılı ...klasik bir, standart bir fotoğraf... ...koyarak ve tüm insanlık... için ürkütücü tabloyu ortaya koydu... ...diyor, o da Cumhuriyet'ten... ...daha farklı değil, iki, dört... ...altı satır, Hı -hı. göç ve sürgünler... ...artacak diye de... ...sürgün... <gülüyor> ...evet, öyle demiş... ...ve son sayfaya atmış o da, son sayfa... ...burası bir arka oda gibi... Hı -hı. ...depo odası gibi... ...anlaşılan gazetelerde kullanılıyor... Ee, ...küresel ısınmada... ...son 12 yıl diye... Kuzey bunun 25 derece ısındığını da bir fotoğrafla koyup bir buzu, küçücük bir buza tuturmaya çalışan ayı resmi. Ama hiçbir şey yok ve 2050'de de sıfır emisyon diye küçük bedeli ağır olur uyarısına rağmen küçücük vermiş. Hürriyette böyle birinci sayfadan küçük arkadan biraz daha büyük arka sayfadan bir gün gazetesinde de aynı şey. Sol üst köşede 3-6-9 satır ama yarım sütun yarım derece yaşatır diye ölüm kalım meselesini o da vermiş. Ve arka sayfadan biraz daha geniş vermiş oldu. Diğer gazetelere göre de ele aldığımız iki gazeteye göre biraz daha geniş. Gezegenin ömrünü uzatmak elimizde diyor. Bir buçuk derece küresel ısınma. Üzer rapor onaylandı. Rapor bir buçuk derecede tutmanın, ısınmanın etkilerini iki dereceye göre ne kadar azaltacağını vurguluyor diye grafikleri de vermiş. O da bir kutup ayısı fotoğrafı koymuş. Neyse, herkes kutup ayısını kullanıyor. Evet, kutup ayısı kullanıyorlar. Her gün biraz daha eriyen kaç kar buzulu da filme alındı diye önemli bir haberi de altına koymuş. Neyse ki. İbadet. İbari. Bir de e, Özgür Gürbüzün de yazısı var. Kaç derecelik bir dünya istersiniz diye e, e, analize eden akl başında bir yazısı da var. Onun dışında efendim hiçbir şey yok bizim gördüklerimizde yani. Sabahta yok, akşamda yok, yeni şafakta yok, starde yok, kararde yok, e, evrenselde yok, sözcüde yok. Yani dünya, ölüm kalım meselesi 10 yıl gibi lakamların edildiği bir şeydi. Hmm. İşte bu üç gazetede var görebiliyoruz. İnternet sitelerinde de fazla bir şeye rastlamadık. Şimdi durum böyle olunca ne yapacağız? Ne yapacağız? Ölüm kalım meselesi değilse. Şeye bakalım biz de o zaman çok önemli bir halk dosyası diye açmış. Common Dreams'den aldığımız bir şey. Biraz daha ayrıntısına bakarız. 350 org örgütünü yaptı. Yani her birimiz bir fark yaratabiliriz diyorlar raporun girişinde. Hı hı. Yani e, bilim artık başlığı şöyle koymuşlar. Bilim insanları artık küresel ısınmayı durdurmamızın şart olduğunu söylediler bilim insanları. Neden olduğunu da söylüyorlar. Ve dosyada 350 orgun dosyasında program direktörü Payal Parekh'in yazısı var. The People's Dossier on 1.5 derece diye koyduğu bir şey var. Yani halk dosyası 1.5 derece raporu üzerine ve diyor ki dosya gayet ilginç bir hikayeler dizisiyle okurlarına neden varoluşsal bu mücadeleyi yürütmemizin nasıl mümkün olacağını ve neden olduğunu söylüyor ve her birimizin tek tek birey olarak da sadece kişisel seçeneklerle değil aynı zamanda başkalarıyla birleşerek el ele kol kolaya vererek ve grassroots movement dediği yani taban hareketleri kitle hareketlerine birleşip tabandan yukarı doğru baskı yapacak hareketleri nasıl geçebiliriz diye yani fosil yakıttan Ee, fosilsiz bir buçuk derecenin altında bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren bir rapor yazın, yazıyorlar. 13 hikaye var. Yani fosil ve yakıt projelerine mücadele veren ve hızlı ve adil bir geçiş. Adil olması da son derece önemli. %100 yenilenebilir enerji. Şimdi önce 13 hikayeden birincisi Sami halkının Arktik bölgedeki mücadelesiyle Ee, başlamışlar yani hakikaten eriyen buzlar ve ormanların da yanmak ve başka sebeplerle yok olması dolayısıyla e, yani bir de e, onların dışında hidroelektrik e, e, meselesine yani HES'ler gibi şeylere de dikkat ediyorlar ve rüzgar şeyleri de etkili oluyormuş Türbinleri? Türbinleri de etkili oluyor. Hı. Zararlı etkileri yani. Çünkü şeyin rengelikleri orada hayatın temelini, kültürün temelini oluşturan canlılar. Hı hı. Hem yığlar hem de bütün çevresel döngüyü sağlayan hayvanlar onlar. Ve yeni temiz enerji çözümleri acilen gerekiyor. Ve ekosistemin ihtiyaçlarına uygun şekilde ve yerel topluluklara uygun şekilde olduğunu gösteren raporlar var. Evet. Bunun için ciddi bir mücadele var. Kuzey Kutbu'ndan baş en hızlı ısınan ve en tehlikede olan yer o. İkincisi verdikleri Brezilya'da. Brezilya'da da kuzey doğusunda Seara e, vilayetinde, eyaletinde. Seara, Seara değil mi? Hı. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama o, tam Seara. Yani. Herhalde. Ve tarihteki, kayıtlı tarihteki en büyük kuraklığın içindeymiş. Tabii oraları da son derece önemli. Çünkü su kıtlığı bütün yerel tarımı da balıkçılıkla uğraşan toplulukları da feci etkilemiş. Evet. Ve tabii orada genel barajlar, hidroelektrik. Deminki Kuzey Kutbu'nda da sözünü ettiğimiz şeylerden bir başkası da barajlar. Hidroelektrik deyince baraj anlayacağız herhalde. Yani. Yani ülkenin de Brezilya'nın bir numaralı elektrik şeyiymiş kaynağıymış ama bomboş ee, ve diğer yenilenebilir kaynaklara da e, yönelmesi ve fosil yakıtla termoelektrik şeylerinden santrallerinden kurtulmak için hükümete baskı yapıyorlarmış. Hı hı. Bu kirli enerji kaynakları aynı zamanda suyu da tüketiyorlar tabii. Ve yerlilerin de hem kültürünü hem de bizatihi hayatlarını yok ediyorlar. Bolsonaro'nun gelmesiyle daha durum çok daha tehlikeli de olabilir. Onu evet. da hatırlatalım. Üçüncüsü Kanada'da orada yerliler efsanevi bir mücadele yürütmekteler. Trans Mountain dedikleri daha aşırı e, petrol kumu petrol boru hattını ve Kanada'ya da sattılar bunu. Yani Trudeau satın aldı. Dört buçuk milyar dolara yanılmıyorsam. Ama e, orada da e, giderek emisyonları da yükseliyor. Kanada'nın öyle yeşil şeyinin tamamen e, efsanesinin yıkılmakta olduğu, emisyonlarının yükseldiği. E, ve e, zaten eğer Tümü kullanılırsa fosil yakıt rezervlerinin zaten bütün dünyanın kalan karbon bütçesini bir buçuk derece için kalan bütçesini de zaten bütünüyle Kanada çözebilirmiş. Dünyanın dörtte üçünü, dörtte birini affedersiniz, tümüyle sadece Kanada'daki kalan petrollerin yakılması sağlayacakmış. Oradan Avrupa'ya geçiyorlar. Salento'da güney bölgesinde bir petrol boru hattı var. Trans Adriatic Pipeline. Amerikan herhalde. TAP diye kısaltılıyor. TAP diye ve son derece güzel sahil şehri <gülüyor> uzunluğunda kulaklarını çınlatalım buradan. Puglia bölgesi, müzikleri mü müzi de olan bir yer. Ya, dünyanın en güzel müziklerinde de Eski programında da çalıyordu Pulya bölgesinin Orada e, acayip Sorunlar çıkacakmış ne gibi? Ya, Mahvolacakmış i̇şte, böyle, Petrol boru hattını döşedikleri zaman hı hı. Hem e, Yerel bütün manzarayı Sahili Hem tahrip edecek hem de kirletecek Ve Masmavi bu da Rezalet Evet ama Salento bölgesinde binlerce yıldan beri zeytin ve bağlar var. Zeytin ağaçları ve bağlar. Onlar da yok olacakmış. Dolayısıyla kuvvetli bir mücadele de orada var İtalya'da. Japonya'da da tarihi Kobe şehri. Yani hepimizin bildiği kültürümüze de geldi. Orada da en yükselen bir şeyden bahsediliyor. Yükselmekte olan bir deniz, orada çok kıyının durumundan dolayı orada da iki tane büyük şey planı varmış. Kömür termik santrali. Hmm. Kömür yakıtlı termik santral kurmak. Onun için de aktivistler mücadele veriyorlar ve zaten hava kirlenmesi konusunda da çok ciddi bir eee tehlikede ayrıca belirtiliyor. Mahkemelere başvurmuşlar ve hem hava kirlenmesi hem de iklim değişikliği yüzünden durdurmak için. Oradan Afrika'ya geçelim. Kenya'da Lamu eski şehir bölgesinde Swahili yani en çok en eski doğu Afrika'nın insanlığın da doğduğu yerler. Yer. Hı hı. Evet, yer burası. UNESCO tarafından da dünya ...mirasını alınmış 2001'de. Şimdi... ...dev bir kömür... <gülüyor> İnsanlar yani... ...Greenpeace'in dediğini çok... ...haklı uh, bulmuyor musun? Evet. evet. Yani aptallığı durdurun lafına uygun. Her tarafta ama... ...ve büyük mahkemelerde mücadele ediyorlarmış ve... ...yüz bin kişinin yerinden... ...yurdundan olmasına yol açacakmış... ...insanlığın doğduğu yerde... ...ve ayrıca da en uğraşı alanlarını yani balıkçılık ve turizmi de bitirir diyorlar. Dev bir kömür yakıtlı termik santral. Okyanusya'da da Pasifik Adası'nda Pasifik Adalarından ve Avustralya'da aktivistler de Carmichael kömür, dev kömür madeni, fosil yakıt Hint kökenli şirket Adani'nin yaptı. O da mercan kayalıklarını, Great Barrier Reef denen mercan kayalıklarını mahvedeceği belirtiliyor. Hı hı. Ve bir milyar litre su yılda çekecekmiş. Hı. Ne kadar? Bir milyar litre o. su. Nasıl? Çok Ko Queensland'de de biraz kuraklık var biliyorsun. Evet. <gülüyor> yani %100 kuraklık olduğu söylenen bir yerde ülkede günde şey yılda bir milyar litrede su çekiyor bu bu aptallığa da böyle bir son verilmesi gerekiyor Filipinlerde de gene kömür kezón e, eyaletinde ki şehrinde e, atimonan şehrinin sakinleri bayağı e, sahil bölgesinde sahil bölgelerine yapıyorlar çünkü oradan su kullanmak çok daha kolay kömür evet. termik santraller Soğut için bütün dünya kömüre birden yönelmiş durumda Acaba görüldüğü niye? gibi Filipinlerde de ve hem e, şeylere e, damlara e, çatılara şey koymak güneş panelleri koymak hem de Tüm enerjilerini böyle elde etmek için bir ilginç bir mücadeleye girişmişler Oradan tekrar Afrika'ya dönelim Senegal'de böyle mahmur bir şehir Küçücük bir şehir Ama büyük erozyon varmış sahillerinde Orada da raporda COP21'de büyük bir şeye de katılmışlar zaten Paris toplantısında gösteriye Ve yani yapabileceğimiz ...her şey yapacağız... ...bunu durduracağız diyorlarmış. Çünkü Son şans. Ne var? Çimento. Senegal'de de çimento varmış... ...ve yeni bir kömür. Her yerde kömür ve çimento inşaat var. Maalesef. Afrika ekonomisi. Tayland'da kadınların öncülüğü ettiği... Patani Körfezi'nde... ...hem çevre hem sivil toplum grupları... Akademik, ...akademisyenler bir araya gelmişler ve kadınların öncülüğünde bu bölgedeki yapılacak şeylere tehlikeyi ne tahminet neyi engellemek istiyorlar bir tek cevabın olabilir. İsmet İnönü'nün elindeki bayrağı sallaması Doğru diye cevaplayabilirim ya, size haklısın. konuyu değiştirmek için <gülüyor> kömür kömür tabik kömür kömür yakıtlı şey Tayland'da Oradan Kaliforniya'da tabii Jerry Brown'a valiye karşı iklime iklim bol bol laf ediyorsun ama harekete geçsen çok iyi olur diyorlar. Doğrudan talep ediyorlar bunu. Evet, ve çok baya yani hem yangınlardan mahvolmuş durumda hem devam eden binlerce yıldır bulan kuraklık var ve %100 yenilenebilir enerji kaynaklarına da 2045'te geçilmesi kararı belli. Erken bayağı iyi. Dünyanın da dördüncün, beşinci mine ekonomisi zaten ya da altıncı. Tek başına en büyük devletlerle yarışır. Onun da bütün fosil yakıtları durdurun. Çıkarımını ve güneş enerjisi gibi yeni, yenilenebilir enerjilere geçin diyorlar. Sıkıştırıyorlar çok. Louisiana'da da daha önce açık gazetede söyledik. Bayou Bridge diye bir petrol hattı. Aktivistler sürekli mücadele ediyorlar. E, wetlands orada da e, sulak alanların büyük tehlikeli. Sulak alanlar hayatiyetin en önemli unsurlarından biri sayılıyor. Onları da mahvedecek bir şey. E, lo Elavi onu da söylemiştik. Hı hı. Su hayattır şeklinde barışçı gösterilerle devam ediyor. Louisiana, Amerika Birleşik devletlerindeki en ağır etkilenen, küresel ısınmadan etkilenen bölgelerden biriymiş. Ve ayrıca da bu hurricane denen fırtınalardan filan biliyoruz tabi. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun zamandır, yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız Montana ve Dakota, Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerindeki meşhur yani kötü şöhrete sahip Keystone Excel de dahil olmak üzere Alberta Kanada'nın Alberta kum kum petrollerinden petrol kumlarından katran kumlarından en doğru laf o ve Keystone Excel'e de büyük bir yerli grupların, çiftçilerin, beyaz çiftçilerin, toprak sahiplerinin ve iklim aktivistlerinin bir arada hem Amerika Birleşik Devleti'nde hem de Kanada'daki orta kokulla mücadeleste de devam ediyor ve çok mesela çok ilginç şeyler de yapıyorlar. Petrol boru hattının geçeceği güzergahın üzerine şey döşüyorlar. Güneş panelleri döşüyorlar. Hı. Çok çok iyi bir fikir evet. bence yani. Yaratıcı bir fikir. Yani sonuç olarak Bütün dünyada da iklim krizi'nin ağırlığı üzerimize çöküyorla, en az onu yaratanların üzerine çöküyor, yoksulların filan, e, yerliler, iklime e, şey ülkeler, iklime dayanıksız ülkeler ve düşük gelirli topluluklara, e, siyahlara, e, Latinlere filan. Dolayısıyla yeni bir ekonomiye ihtiyaç var, herkes için ve kimseyi geride bırakmayacak bir ekonomi için. İşte böyle. Yani e, ondan sonra da e, kendi önerilerini de sıralamışlar. Onların da neler olduğunu zaten günlerdir konuşuyoruz. İklim için programında böyle bir iyi şeyler de oluyor demek için B büyük ağırlıkla yaptık. Şey Sen de söyledin o zaman yapmayacağız. Güneş uyuyacak, dünya donacak demeyeceğiz. Evet aynı o şekilde. Peki bitirelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Coming up, a brand new için, bir iklim adaleti güncelisi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -o, a -o, a -o. Hazırlayan ve sunanlar. Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.